Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuh ve nestağufiruh ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudille leh ve men yudlil felâ hadiye leh ve neshadu alla ilahe illallah wahađuh la la shariḳa la ve neshadu anna muhammadan abduhu vrasulu بعد فياي بعد الله اتق الله واطيغه إن الله مع الذين اتقوا و هم محسنون. قال الله تعالى عز و في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُلٰٰئِكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ صَدَكَ اللّٰهُ Haşr Suresi 19. ayette cenab Hak okuduğum ayetin mealinde şöyle buyuruyor Allah'ı unutanlar gibi olmayın sonra Allah da sizi kendinize unutturur kendinizi size unutturur. İşte Allah'ı unutanlar onlar sapıkların, fasıkların, yoldan çıkmışların ta kendileridir." buyuruyor. Sevgili kardeşler, laikliğin ne demek olduğunu az çok bilirsiniz. İlk anlamda devletin dine, dinin devlete karışmaması yani devleti dinsiz dini de devletsiz bırakmanın bir adıdır. Mekana göre, yere göre değişik tavır takınmak, değişik güçlere, otoritelere boyun eğmektir. Yani laiklik tanrısızlık demek değil, çok tanrılı olmak demektir. Mekana ve ortama göre farklı din edinmektir. Siz zannediyor musunuz ki sadece İslam düşmanları laikliği savunur veya sadece politikacılar laiklikle ilgili olumlu şeyler söylerler? Müminim diyenler, namaz kılanlar laikliği hiç sevmezler, onu benimsemezler, onu yaşamazlar. Böyle mi zannediyorsunuz? İçimizde söz geleme. Belki laikliği savunan, o kadar cahilce görüş sahibi olan bulunmayabilir ama içimizde laikler gibi davranan, onlar gibi yaşayan, onlarca maalesef arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin olduğunu zannediyorum. Acaba siz de o laiklerden biri misiniz? Bunun hesabını yapmanız için hepimiz, bu tür muhasebeyi gerçekleştirmek için bakalım ne demek laiklik ve bizim hayatımızda ne oranda var, onu tahlil etmek istiyorum. Evet, bu layık düzen insanımızı da layık yaptı. Namaz kılan insanlar da laikliği diliyle savunmasa bile artık laikler gibi düşünüyor, onlar gibi yaşıyor, onlar gibi hayata bakıyor. Artık Allah yokmuş gibi yaşıyor insanlarımız. Ahiret yokmuş gibi, hesaba çekilmeyeceklermiş gibi davranıyorlar. Hatta namaz kılarken bile Allah'ı hatırına getirmeyen insanlarımız var. Nasılsa böyle namaz kılabiliyorlar. Kıldıklarına namaz adı verebiliyorlar. İslam devletinden, şeriatından, şeriatın gelmesinden bahsediyor kimi söz gelimi. Ama hiç Allah'a, Allah'la bağlantı kurmadan, hiçbir ayeti ile ilişki oluşturmadan sadece demokratik hesaplarla Allah'ın insanları galip getireceğini iddia edebiliyorlar. Yani bu hesapların içinde Kur'an yok. Bu hesapların içinde Allah yok. Allah'ı İslam'a bile karıştırmıyorlar. Anladık, bankaya sağ ayakla girmenin, faiz parasını sağ elle almanın, milli piyangoyu besmeleyle çekmenin, heykellere taptırılan okullarda göstermelik Kur'an dersi koyarak Elif Bey öğretmenin bir anlamı olmaz. Ama İslam'la ilgili konularda da Kur'an'dan bir ayet, Allah'ın bir emri gündeme gelmiyor. Ticarette Allah unutulmuş. Allah alışverişte neler yasaklamış, ne tür günahlar koymuş onu hiç düşünen, değerlendiren yok. Pazara gittiğinizde gördüğünüz, seçtiğiniz meyvenin, sebzenin torbaya konulacağı ihtimali yüzde elliden çok daha düşüktür. İhtimalden öte hep görmüşsünüzdür. Bilmezler mi bunlar? İnsanları aldatanların mümin sayılmayacağını Allah'ın onların yaptıklarını görmediğini ama tekrar edelim Allah hesaba katılmaz sokakta yürürken Allah yokmuş gibi davranılıyor konuşurken sohbet ederken Allah'ı hatırlatan sözler emri bil maruf ve hakkı tavsiyeler artık unutulmuş varsa yoksa para maddi hususlar Kıyafette, o kıyafetle sokağa çıkmada, örtüsüz bayanlara bakan erkeklerde Allah korkusunu ara bakalım bulabilirsen. Allah'ın varlığına inanmak yetmiyor. Ebu Cehil de inanıyordu o kadar Allah'a. Hepimiz insanız, eyvallah. Hayat meşgalesinde kimi zaman komşumuzu, eşimizi, dostumuzu unutuyoruz. Suriye'de, Filistin'de olanları unutuyoruz ikinci zaman akrabalarımızı, kardeşlerimizi, yetimleri, muhtaçları unutuveriyoruz. Ama her şeyden önemlisi Allah'ı unutuyoruz. Ve Allah da bizi unutturuyor. Kendimizi unutuyoruz. Müslüman olduğumuzu unutuyoruz. Her yaptığımızdan hesaba çekileceğimizi, her şeyimizle imtihan olduğumuzu ahirette hesabın bizleri beklediğini unutuyoruz eskiden söylenmezlerdi hiç o şekilde kendine iyi bak diye kendine gel diye artık kendimizi unutmuşuz başka yerlerdeyiz kendimize gelmeye davet edilmeye ihtiyaç duyuyoruz Allah'ı görmeyen Allah'ın gördüğünü hesaba katmayan kendini de görmüyor artık yaptığını da bilmiyor Müslümanlığını unutuyor insan evet Müslüman olduğunu hatta insanlığını unutuyor zaman zaman ve maalesef Müslümanlar da bu unutmalar içerisinde ciddi manada gafletten öte sorumsuzca davranabiliyor evet asıl hüsran kişinin Rabbini unutarak yaşamasıdır Allah'la olan misakını kulluk ahdini hiçe saymasıdır. Dünyanın fani olduğu gerçeğini unutarak ahireti göz ardı etmesidir. Müminler Allah'ı hakkıyla takdir ederek kendisini Allah'ın Kur'an'da tanıttığı biçimde ona iman etmek zorundadır her şeyden önce. Allah'a iman etmenin en öncelikli şartı Allah'ı doğru tanımak ve zihnimizde, kalbimizde, hayatımızda doğru biçimde Allah'ı konumlandırmaktır. Sahih bir imanın oluşması için öncelikle Allah'ı gerçek nitelikleriyle ve ilme dayalı olarak tanımak ve ona kendisini tanıttığı biçimde iman edip teslim olmaktır. Çünkü ilah ve Rab edinilmeye layık tek otorite Allah'tır. Bu yüzden çeşitli ilahlar türeterek Rabbimizden başka varlıklarda, ilmi hiçbir dayanağı olmayan zanna dayalı üstünlükler vehmedenler, beşeri ölçüler içinde büyük bilim adamı ünvanını alsalar da cahildirler. Allah şöyle buyurur, Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey cahiller, siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Zümer suresi 62-64. ila ayetler. Bu ayetlerde de ifade edildiği gibi Rabbimiz, heva ve zanna uyup yalan üreterek dünyanın geçici menfaatlerini arzulayarak sahte ilahlar ve putlar üretenlerin cahil olduklarını beyan eder. Kur'an cahilliği ve ilmi farklı şekilde ele alır. Çok bilene, çok okuyana, çok tahsil yapana, çok diploması olana bilgin demez. Ebu Cehil adı Ebul Hakem olan yunvanı öyle olan Hikmet sahibi kabul edilen, hükmüne önem verilen, ordu komutanlığı, devlet başkanlığı yapacak şekilde eğitim görmüş bir kimseydi. Yani bugün yaşasaydı, öyle kapıcı falan düşünmeyin, bir general rütbesiyle veya bir parti başkanı, bir devlet adamı olarak, diğer politikacıların saygın bir yer edindiği gibi öyle edinecekti ama din buna cahillerin atası dedi yabancı dil bilen 3-4 kişiden bir tanesi okuma yazma bilenlerden bir tanesi kültürlü birisi olduğu halde buna cahillerin atası dedi dinimiz niye? esas bilinmesi gereken Allah'ı bilinmesi gerektiği gibi bilmediği için özü bilmediği için Esası bilmediği, yanlış bildiği için. O yüzden Allah'ı hakkıyla bilip takdir edemeyen insan profesör de olsa cahildir. Allah'ı hakkıyla bilip teslim olan insan okumamış, kültür sahibi olmamış olsa da ona cahil denmez. O ilim sahibidir. Evet, Ebu Cehil gibi iman etmek var nasıl iman ediyordu Ebu Cehil? Az sonra biraz daha izah edeceğim. Yine Aristo gibi iman etmek var. Aristo'yu bilirsiniz, meşhur bir filozof. Onun nice fikirleri hala dünyada maalesef takdir ediliyor, öne çıkartılıyor. Bakın Aristo Allah'a iman ediyor ama nasıl bir Allah'a nasıl iman ediyor diyor ki benim inandığım Allah dünyayı yarattı sonra yarattığı dünyaya dönüp baktı beğenmedi dünyayı çok basit çok bayağı buldu kendi yarattığı halde ve ondan uzaklaştı geri durdu el etek çekti onunla ilgilenmekten vazgeçti ve dünya işini bize bıraktı ne haliniz varsa kendiniz görün dedi. Böyle bir Allah inancı. İşte layıkların inancı bu. Allah yaratıcı, saygın, ibadet edilmeye layık. Eyvallah ama memleketin yönetimini üstlenmez, onu önemsemez. Onu bize bıraktı. Diyen, Allah'ı göklere karışır ama yeryüzüne ülkeye, ülkenin yönetimine karışmaz diyen bir Allah inancı aynen Aristo'nun bir inancıdır. Sekülerizm, laiklik, kemalizm, demokrasi, kapitalizm gibi bütün beşeri ideoloji ve modeller işte bu zihniyetin ürünüdür. Demokratik ülkelerin tanrısı Aristo'nun tanrısıdır. Dünyayı yaratan ama onunla ilgilenmeyip dünya işlerini insanlara insanların egemenliğine bırakan bir tan tanrı anlayışına sahiptirler. Haşa, hukuktan, ekonomiden, yönetimden anlamayan, eğitim konusunda bilgi sahibi olmayan, yaşantıya, kılık kıyafete karışmayan, dünya işiyle ilgilenmeyen, dünyanın idaresini insanlara, tağutlara bırakan, aciz, zavallı bir tanrı. Ebu Cehil Allah'a inanıyordu. Allah'a inanmayan kimse zaten müşrik olmaz. İnanacak ki başka birisini başka bir putları vesaireyi inandığı Allah'a ortak koşabilsin. Ebu Cehil'in inandığı gibi yeryüzünde bir takım putlara, bir takım tağutlara yönelik kulluğa tapınmaya karşı bir sözü, bir yasağı olmayan, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda söz sahibi olsa da hayata karışmayan, yerde bir takım varlıkların hakimiyetine rıza göstermek zorunda olan bir tanrı anlayışı. Peki şeytan da inanıyor muydu Allah'a? Hatta hiç şirk koştuğunu biliyor muyuz? Küfretteyle şirk koştuğunu bilmiyoruz. Allah'a inanıyordu şeytan. Peki nasıl bir Allah'a inanıyordu? Hayatının bazı bölümlerine karışan ama bazı bölümlerine karışmayan bir Allah'a inanıyordu. Kendisini tekliften azade sayıyor. Allah bir emir vermiş olsa bile yapmama özgürlüğünü kendinde görüyordu bugün müslümanlardan pek çoğu da sanki şeytanın inandığı gibi inanıyor Allah'a müslümanım diyen insanlardan pek çoğu tıpkı şeytan gibi kendilerini tekliften Allah'ın emirlerinden azade sayabiliyor hayatlarının bazı bölümlerinde sanki o konuda Allah'ın bir emri hükmü yokmuş gibi davranabiliyorlar Mesela kimi Müslümanların hayatında namaz, tesettür, yalan söylememek, ölçüyü tartıyı tam yapmak gibi ibadetler ancak hacca gidilip gelindikten sonra uygulanmaya başlanır. Bu yüzden hacca gidip gelinceye kadar bu konularda kendisine Allah'ın bir teklifi, emri yokmuş gibi bir hevasına tabi olma özgürlüğü görür. Hatta biraz genç yaşta hacca gidenlere ne acelem var? Biraz yaşlan öyle gidersin. Şimdi hacca gidersen gelince onu nasıl koruyup, koruyup muhafaza edeceksin? Namaz kılman ve benzeri Allah'ın emirlerine uyman gerekecek. E gençsin daha. Öyleyse, öyleyse ihtiyarla da o zaman terk edersin. Hacca gidip geldikten sonra sonra teraziye filan da el değdirilmez. Dünya işlerini bırakman gerekir artık derler. Veya kimi Müslümanların hayatında İslam 40 yaşından sonra başlar. Sanki o yaşa kadar Allah sorumlu tutmuyormuş ya da ölmeyecek ve hesaba çekilmeyecekmiş gibi serbestçe hareket edebilirler. Evet, kimi Müslümanlar Ebu Cehil gibi hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı karıştırırlar. Ama hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı karıştırmaktan kesinlikle uzak dururlar. Kimileri öyle bir Allah'a inanıyor ki nereden kazanacağına, nerede harcayacağına karışmayan bir ilah. Kimileri öyle bir Allah'a inanıyor ki, ne iş yapacağına, nasıl yaşayacağına, nasıl evlenip, bir nasıl bir aile oluşturacağına karışmayan bir Allah'a inanıyor. Yemesine, içmesine, okumasına, yazmasına, alışverişine, ticaretine karışmayan bir Allah'a inanıyorlar. İnandıklarını iddia ettikleri Allah'ın tüm bu alanlarda, bir ölçü koymadan, bir hudut belirlemeden kendilerini şeytanlarıyla ve hevalarıyla baş başa serbest bıraktığına inanıyorlar. Bu Allah'ı hakkıyla takdir edememek Allah'a Allah'ın istediği gibi iman etmemek şeytanın Aristo'nun, Ebu Cehillerin inandığı gibi onların inandığı yanlış bir tanrıya Allah diye inanmak demektir. Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmak. Yani kitabında bizden istediği biçimde. Tüm bu muhteşem evreni yaratıp yönettiği gibi evren içinde bir zerre bile olamayacak kadar küçük olan bizim hayatımızın da tümüne karışan, hayatımızın tümünde bizde kulluk, bizden kulluk isteyen, ilahlık ve rablikte tek olan, bir olan Allah'a iman etmek isteniyor. Bu da ancak tevhid inancıyla mümkündür bir şeyi tevhid etmek o şeyi birlemektir şirkin zıttıdır Lugat anlamıyla tevhid bir şeyin tek olduğunu bilmek ve buna hüküm vermektir kavram olarak tevhid Allah'ı yaratılmışların bütün tasavvurlarından tenzih etmek tevhidin insanlarla ilgili yönü ise kulların yaratıcı ile olan ilişkilerinde istinadan kendisini öne çıkartmaktan vazgeçip Rabbine boyun eğip ondan başka boyun eğilecek güç, ondan başka ilah ve Rab, ondan başka yönetici mutlak olarak itaat edilecek bir otorite tanımamaktır. Hayatımızın tümünde yiyip içerken, kazanıp harcarken, soyunup giyinirken, alıp satarken, sevip küserken, Özetle tüm hayatımızda yalnız kendisini dinlememizi isteyen ve kendisiyle birlikte başkalarını da dinleyip onlara itaat etmememiz konusunda bizi ciddi biçimde uyaran bir Allah'a inanmamız gerekiyor. Gerçek iman sahipleri, gerçek Allah'tan korkan kimseler Allah'a Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın razı olduğu biçimde iman edenlerdir. Allah'tan gelenlerin tümüne iman etmektir Allah'a iman. Allah'a iman onun tüm evreni ve evrendekileri yaratıp hepsine emrettiği gibi yarattığı insana da emredeceğine ve insanın hayatına çeki düzen verecek bir hayat tarzı belirleyeceğine iman etmek demektir. Allah'a iman, O'nun Rab, Melik ve İlah oluşuna, dünya ve ahiretin tek sahibi, Maliki, Hükümranı, İlahı ve Rabbi olduğuna, sadece kendisine itaat ve ibadet edilmesi gerektiğine inanmak demektir. Allah'a iman, Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde bir hayat sorumluluğuna inanmak demektir. Allah'a iman, Allah'ın belirlediği hayat programına uyma mükellefiyetine inanmak demektir. Allah'a iman, insanın sadece ona kulluk yapmak için yaratıldığına, başkalarının önünde boyun eğip, zillet içerisinde yaşamamaya inanmak demektir. Evet, Allah'a hakkıyla iman eden insan, bunu hayatına geçirir, hayatında gösterir. Mümin olanlar Allah'a inandığını ahiret gününün dehşetini, hesabını değerlendirerek ortaya koyarlar. Ahiret gününe iman, hesap kitap konusuna inanmak demektir. Ahirete inanan kişi işte yaptıklarının hesabını vermekten dolayı i, reca sahibi, korku sahibi Ümitle korku arasında yaşayan bir durumda olan kimsedir. İnsanlar neden korkarlarsa ona karşı titiz davranırlar. İşte müminler böyle güzel bir korkuyu sürekli diri tutan kişidir. Her adım atışında, her duruşunda, olumlu olumsuz her eyleminde Allah'a verilecek hesabı dikkate alarak korku ile ümit arasında dengede duran kişidir mümin. Ya bu konuda hesaba çekilirsem, ya bu amelim yarın karşıma bir dosya olarak çıkarsa, ya bu hareket yarın hesaba çekilirken aleyhime çıkarsa, ya bu davranışım, tutumum beni cehenneme sürüklerse diye sürekli bir duyarlılık içinde bulunan kimse inandığını gösteriyor demektir. Herkes kendisini sorgulamalı, böyle ahiret endişesi, korkusu olup olmadığına bakmalı. Müslümanım, Müslümanım diyenlerin büyük çoğunluğu işte ahirette verilecek hesap korkusundan daha fazla daha çok belirleyici olan aç kalma korkusu, borcunu ödeyememe korkusu, el, el, el aleme rezil olma korkusu, dünyevi imkanlarının elinden alınma korkusu, polis korkusu, hapis korkusu, maliyeciye maliyeci korkusu, çek senet protesto korkusu, işten atılma, statüsünü kaybetme korkusu, Allah korkusundan ağır basıyorsa bunun ilahı da o korktuğu kimsedir. İçimizde böyle kimseler bilmiyorum var mıdır yok mudur? Ben kendimi sorgulamalıyım önce. Sen de kendini sorgulamalısın. Gerçekten iman edilmesi gerektiği gibi iman ediyor ve o imanımızı hayatımızda ispat edecek şekilde yaşıyor muyuz? İman ettim deyip de cehenneme aday olanlar gibi onların endişesi, onların beklentisi, onların hayat tarzı gibi mi davranıyoruz? O zaman namaz kılarken mümin namaz dışında başka bir inanca sahip olarak gerçekten layık bir insan olmuş oluyoruz. Halbuki Allah kitabının başka bir ayetinde onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir buyururdu. Bakara 46'da. Her an Allah'la karşı karşıya vereceğine inanan insanlar böyle davranır. Samimi ve kesin ahiret inancı Allah'la beraber olmayı her an Allah'la karşı karşıya gelmeyi gündeme getirecektir. Evet, Müslümanlar bu önemli meselede ahirete Allah'a iman ettiğimizi ispat edecek şekilde yaşamak, bizim hayatımızı da güzelleştirecek ahiretimizi de. Hutbeyi Peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah'a, Abdullah bin Abbas'a bir tavsiyesiyle noktalamak istiyorum. Beraber yolculuğa çıkmışlardı bindiği devesinin arkasındaki Abdullah'a şöyle tavsiyelerde bulundu. Yavrum, sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunları sakın aklından çıkarma. Dedi. Ardından bu genç sahabiye Rabbi ile arasındaki bağı asla koparmaması gerektiğine dair şu tavsiyelerde bulundu ki onlar da konumuzla bağlantılı bize yapılan tavsiyelerdir. Allah'ın hakkını koru O da seni korusun Allah'ın hakkını koru ki onu her daim yanında bulasın Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste Yardım dileyeceğin zaman sadece Allah'tan dile Bil ki bütün varlıklar bütün dünya sana yardım etmeye kalksalar bir araya gelseler Allah'ın dilediğinden başka yardım edemezler sana bir zarar vermek üzere el birliği etseler Allah'ın takdir ettiğinden başka da sana hiçbir zarar veremezler. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir bu. Evet, Kur'an diyor ki sen öğüt ver. Müminlere öğüt fayda verir. Eğer müminsek bu öğütlerden istifade etmemiz gerekiyor. Tabi öğüdü esas veren Allah'tır. Kur'an'ın öğütleri bizim için önemlidir. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Yani öğüt. Yani hatırlatma. Ama bir de sevaun aleyhim e'enzertehum emlem tunzirhum la yu'minun denilen insanlar vardır. Bakara 6'da ifade edildiği gibi. Sen onları uyarsan da uyarmasan da korkutsan da korkutmasan da Allah'ın azabıyla hiçbir fark göremezsin. Onlar değişmezler. İman etmezler. Rabbim bu tür insanlardan eylemesin ve e, e, Allah'ın kitabıyla sıkı bir bağı oluşturup Müslümanca yaşamanın hayatı boyunca en önemli görevi olduğunu Allah'ı unutmanın her şeyden büyük felakete yol açacağını bilinciyle inşallah hayata e, bakmayı nasip etsin hepimize Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam Kelamullahi'l melikil azizil allam Kema ka'lallahu tebareke ve teala fil kelam Ve iza kure'el kur'an fesstemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnneddina indallahi'l islam sadakallahu'l azim Allah'ın adı, Allah'ın adı, Allah'ın